Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın. Günaydın iyi yayınlar. Günaydın. Ee, çok e Size de teşekkür ederiz Nurcan Hanım. Bize bu biyoçeşitlilik kanunu adı verilen ama adıyla galiba pek müsemma, ismiyle pek müsemma olmayan evet. kanun hakkında biraz bilgi vermenizi rica edelim mi? Evet. Yani bu yoğun savaş ve çevre felaketleri gündemlerinden sonra benim de söyleyecektiğim açıkçası çok hiç, hiç olmayacak maalesef. Ama en azından e, bilgilendirmek bağlamında dinleyicilerimizi kısaca anlatmak istiyorum ben. Evet. Öncelikle olarak ben Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarından e, İstanbul'da faaliyet gösteren bir avukatım. Şimdi sesimin içine özür dilerim çünkü biraz hastaydım. E, tasarıya ya. geçmek Yaşmış gerekirse olsun. bu tasarının tarihi ilk şey, 2003 yıllarından bu yana Avrupa Birliği uyum çerçevesinde e, hazırlıkta sürdürülmüş olan bir tasarıdır. Ee, genel gerekçesi birçok insanın da bildiği üzere kara, kıyı, suçu ve deniz alandaki ulusal ve uluslararası namı değerlerle alakalı olarak e, koruma strüktürlerin net bir şekilde yeniden anlaşır bir şekilde belirlenmesini amaçlamak amaçlamada da gidiyor. Fakat aslında tasarının bu e, genel özeti ile içerisinde çok büyük çelişkiler var. Çünkü tasarının temel prensiplerinin e, baktığımız zaman madde düzenlenmiş maddeleri içerisinde sürdürülebilirlik, koruma, kullanma dengesi, ve üstün kamu yararı gibi çok net, e, korumadan ziyade daha farklı amaçlarda koruma alanlarının e, yeniden değerlendirebilmesine ilişkin düzenleme oldu ortadadır. Bununla ilgili çok uzun uzun e, maddenin üzerinden asla geçmek istemiyorum ama yani, e, insanların en azından kulağında kalması ve böyle bir tasarının tekrar gündeme geldiği zaman hatırlaması gereken önemli konulardan birkaç tanesi söyleyeceğim ben özet bağlamında. Bunlardan bir tanesi mesela e, tasarıda yeniden tasarıya göre kurulacak olan kurulular vardır. Ulusal ve biyolojik çeşitlilik kurulu. Bu kurulun e, tasarıya göre ana işlevi şu anda milli parklar kanalında olsun, sit alanları olsun, e, özel konulan her türlü alanın yeniden değerlendirmesini e, ortaya açan bir kurul. Ve bunlar e, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na bağlı olarak, yani dikkat ederseniz, ya da Orman Bakanlığı, yani yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şehircilik Bakanlığı altında değerlenecek olan bir kurumdur. Hı hı. Ee, ve bu kurumun hem yerel e, yansıması olan mahalli biyolojik çeşitli kurulu ile yine bakanlığa doğrudan bağlı olan bilimsel bir kurulu da vardır. Bu kurulların e, yapacağı biliyorsunuz işlemler, idare idarenin yenilik denetimi 2010 yılı anasını işte kaldırılmış olduğu için ne şekilde denetleneceğim ne, ne kadar hukuka uygun yapılacağı konusunda maalesef e, bilgimiz olmayacaktır. Ama bu tasarının yeniden e, korunan alanları e, değerlendirmesi ve bunlarla ilgili değişiklik yapması sadece kurulun aslında elinde olan bir şey değil. Çünkü sizin, yani herkesin bildiği üzere 2000'li yıllardan bu yana çeşitli mevzuatlarda yapılan değişiklikler, bunlar iki bir olsun, kentsel dönüşüm alanları olsun, hı hı. E, bunun haricinde orman kanunu olsun, madenler, turizm teşvik kanunu gibi kanunlarda yapılan değişiklikler de olan, ve onlarla değiştirilemeyen düzenlemelerin e, değiştir düzenlemelerin ve e, turizm'e ve çeşitli enerji yatırımlarına açılması gibi bir yapı görüyoruz biz bu tasarının içerisinde. E, tasarının şu anda durumu da e, 2010 yılındaki yapılan değişiklikten sonra Avrupa Birliği uyum, Avrupa Birliği'nin 2010 yılında yayınladığı ilerleme raporundan. Ee, endişe verici bir değerlendirme, gelişme olarak bir sebebiyle tasarı tekrardan çevre komisyonuna dönmüştür. Ondan sonra bir revize yapıldıktan sonra Haziran, 2010, 2012 Haziran ayında tekrardan tasarı gündeme getirdiler. Çevre komisyonu daha doğrusu kabul ettiler. Ama şu anda genel kurula e, geçmedi tasarı. E, benim Özet olarak söyleyebileceklerim bunlar. Evet, yani motorlarınızda birazcık daha spesifik detaylara girebilirim. Zaten çok maalesef kısa bir beş dakikalık bir bölümde bütün bunları konuşmaya çalışıyoruz, ama tekrar Hı -hı. tekrar tekrar dönme imkanı bulmamız da mümkün, imkanımız var. Hı -hı. Özellikle ben yani biyo çeşitlilik kanunu gibi biyolojik çeşitliliğin bütün dünyada zaten büyük tehlike altında olduğu söylenen. Biyolojik çeşitliliğin tam burada söylenenin aksine bir şekilde azaltmasına yol açabilecek bir kanun olmasından endişe edilebileceğini düşünüyorum. Özellikle Çağan Şekercioğlu'nun yaptığı araştırmalardan ve Conservation Biology gibi önemli saygın uluslararası dergilerde yayınlanan, yayınlanan araştırmalarda Türkiye'nin benzersiz biyolojik çeşitlilik alanının 3 ayrı deniz ve havzadan oluşan benzersiz bir durumunun da büyük bir krize girmekte olduğu bir dönemde bunun büsbütün bu ad altında büsbütün tehlikeye düşürebileceği gibi kaygılar besliyoruz. Bu, bu kanun Peki muhalefetin e, rolünden de bir saniye bahsedip aslında kapatabiliriz. Yani bu kanun geçmesini engellemek üzere sadece adalet ve Kalkınma Partisi diye bir sürü, e, muhalefet partileri var ve BDP dışında, pek de e, muhalefet edildiğini <gülüyor> görmüyoruz mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet, tasarının zaten çevre komisyonundaki incelenen metni içerisinde de 21 e, komisyon üyesinin arasından sadece 6 tanesi muhalefet e, şarjı koymuştur tasarıya. Ve de öncelikle zaten e, onların e, buradaki muhalefet ettiği kısmında Milli Park kavramının kaldırılıyor olması ve Türkiye'deki zaten yani korunan alanlar %3-4 civarı olduğu için ve bunların da yarısından fazlası Milli Park'ta korunduğu için bu hususu çok fazla komisyona tekrarlamış ümitin üzerinde özellikle altı çizilmiş. Fakat e, kamuoyunda da hani maalesef kamuoyunun bilinirliği açısından da tasarının çok fazla bir bilinirliği yok. Ama e, bu yasal süreçler içerisinde dediği az önce tartıştığı gibi anayasa değişiklikleri olsun. Hani bunların içerisinde bu tasarıyı ne şekilde konumlandırırlar ve ne kadar öne çekerler? Ya da tekrar bir revize yaparlar mı e, muhalefetin tepkisizliği çerçeği nasıl ilerleyecek bu konular hep beraber göreceğiz. Onu göreceğiz evet. Peki çok teşekkür ederiz. Peki hiç, hiç olmadı ama bizim hayatımızda böyle geçiyor. Gündem maalesef bu şekilde. Bu Onun şekli. için ben en azından yayınlar size. Nurcan Çelikçi çok teşekkür ederiz. Ekoloji Hareketleri Gündemi Çevre ve ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık gazete. There's a wonderful uh, comment by the French uh,